94.9 Açık Radyo'da Anlatadık Hakikat programından herkese merhaba. Ee, sevgili dinleyiciler bu hafta Zeki Coşkun konuğum ve onunla 12 Eylül dönemi edebiyatını konuşacağız. Siyasetin lanetlenmesi başlığı altında. Ben Ahmet Balat Coşkun, Teknik Hasada yine Selahattin Çolak bize e, eşlik edecek. Şimdi programıma başlamadan önce sizin de müsaadenizle ben bir konudan bahsetmek istiyorum. Ee, takip edenler bilir ben e, hekimin ve psikiyatri uzmanlığı e, yaptım. E, Tahsilini ettikten sonra uzun yıllar e, Bakırköy Rusin Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştım. Bu dönemler içerisinde Türk Tepleri Belirliği Merkez Konseyi Delegasyonu Üyeliği yaptım. Toploda, İstanbul Tepleri Odası'nın. İstanbul'da e, hastane temsilciliği görevim, temsilciler görevim gibi bazı görevler edindim. E, şimdi şu sıralarda biliyorsunuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri Raşit Tüker, Taner Gören, Sezai Berber, Selma Güngör, Sinan Adıyaman, Şeyhimiz Gökalp, Funda Obuz, Hande Arpat, Dursun Yaşar Ulutaş, Ayfer Horasan, Nazım Yılmaz e, tutuklandılar. <gülüyor> Bu saydığım isimlerin önemli bir kısmı sadece meslektaşım değil, benim yakın dostlarım. Dolayısıyla bir etik mesele var bizim yaptığımız yeminle meslektaşlarımızla da ilgili tutunmamız gereken ahlaki tutumlardan biri ayrıca bu ülkenin bir vatandaşı olarak da bir sorumluluk var. Şimdi onlar neden tutuklandılar? Onu ben size açmak isteyeyim bir hekim olarak. <gülüyor> Beni bilen bilir. Ben çok politik biri değilim, çok politik bir politik görüşüm olmasına rağmen ...böyle tutum olarak daha e, yavaş e, davranan... ...işte sokaklarda çok ciddi e, protestolarda yer almadığımı bilirler. Hem yaşımda artık biraz şey oldu buna. Şimdi savaş bir halk sağlığı sorunudur dedikleri için tutuklandılar. Size ben bir meclumete öyküm anlatayım. Ağrı bölgesinde ikinci e, sağlık ocağı denen e, bir sağlık ocağında prasyon kimlik yaparken... Bulunduğum bölgede e, ishal ateş belirtileriyle çocuklar e, hastalanır. Böyle. Hem de böyle şey şeklinde büyük sayılarla belli haftalar böyle bir salgınlar olur. Bu salgınlar olduğunda işte biz onlara müdahale ederiz. Ateş düşürücü, mikrop öldürücü, işte antibiyotikler veririz. Ama bu salgınların... Bu kaynağını da gidip yerinde keşfeder, tespit eder. Aynı zamanda yerel e, yöneticilere, kaymakamlara, valilere de bir rapor veririz. Yani mesleğimizin bir görevi. E, i̇şte bulunduğum bölgede işte akala, e, atık, ev atıklarının geçtiği, işte lağım dediğimiz atıkların geçtiği derenin ıslah edilmesi e, gerektiğiyle ilgili bir keşif yapıp onu e, not etmiştim. Bu eğitimimizin bir parçasıydı. Yani bize eğitim veren mes e, e, hocalarımız sen e, sana gelen hastaları tamamen antibiyotikle e, tedavi edip o sorunu çözemezsin. Yani antibiyotikle dereyi ıslah edemezsin. Dolayısıyla bu konuya dikkat çekip bildirmek senin etik ahlaken de bir, hem mesleken hem de ahlaken bir görevin. Ben bunu götürmüştüm valiye. Vali de beni takdir edip ...oranın sağlık müdürlüğü yardımcılığına getirdi. Şimdi adını vermeyeyim valinin. Vali Hatta akşam yemeğine çağırdı benim bu mesleğimi. işte aşı meselesinde de çok çalışmıştım. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF'ten ödüller vermişlerdi. Çalıştı. Aslında mesleğini yerine getiren insana... E, ...kendince de bir e, hiyerarşi vardı. İşte takdir edilmiştim vesaire. Şimdi... İkinci Dünya Savaşı döneminde 60 milyon insan öldü. Bu 60 milyon sayısını aklınızda tutunuz sevgili dinleyiciler. 120 milyon insan sakat kaldı. Bunların ruhsal travmalarını da işe kattığınızda neredeyse dünya tamamen e, hastalandı. Bir edebiyatçı olarak da şunu söyleyeyim: Zweig, Stefan Sıvaik'tan e, bir sürü ünlü isme kadar sa savaşın. ...onların nasıl zedelediğini de... ...bütün edebiyatında göreceksiniz. İntihar fikirleri geliştirmiştir... E, ...Zıvaik'ta bilim. Şimdi meslektaşlarım... ...savaşın... ...savaşta yaralanmış birinin... ...tedavi edilmesini zaten üstlenecekler. Diline, dinine... E, ...fikrine bakmaksızın. Ama... ...sürekli antibiyotik vererek, sürekli yaralı... ...tedavi ederek bir sağlık meselesini... ...çözemezsiniz. Dolayısıyla... O sağlık meselesine e, sebep olan kaynağı yani o lağıma yani savaşa da dikkat çekecek bir cümleyi etmek e, hekimlik mesleğinin etik tutumundan e, kaynaklanan bir şey. Hekimlerin fikirleri birbirlerinden hep farklıdır ama bu konuda etik bir ortaklık var. Ahlaki bir ortaklık var. Dolayısıyla e, sevgili dinleyiciler bu meslektaşlarımız bizim hem insanlık onurumuzu hem hekimlik onurumuzu e, temsil eden insanlar bir an önce derhal e, serbest bırakılmalarını talep ediyorum. Bir de bu iş hani operasyon e, mu da işte savaş değilmiş diyen koca koca profesörler var, hukukçular, siyaset bilimcileri. Uçaklarla, tanklarla e, efendim tüfeklerle yapılan işe savaş denir. E, bunu e, da o arada söylemiş olalım. Zamanınızı aldım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Zeki. Merhabalar. Ee, Zeki biz 12 Mart'ı konuştuk. 12 Mart edebiyatı dedim. Bugün 12 Eylül edebiyatını konuşacağız. 12 Mart edebiyatı dediğine göre bir de 12 Eylül edebiyatı var mıdır? Ee, biz bundan ne anlamalıyız? Ee, 12 Eylül ruhu var galiba. Şimdi biraz önce söylediğin ee, bir takım profesörlerin savaş değil operasyon lafı. ...bana 12 Eylül öncesinin... E, ...Başbakanı... ...sonra da 12 Eylül sonrasının... ...yeniden 6 defa gidip defa gelen... ...Başbakanı... ...sonra da Cumhurbaşkanı olan... ...baba olan Demirel'in... ...vakti zamandaki ifadesini hatırlattı... ...Türkiye'de üst yok... ...tesis var diyor. <gülüyor> e, kavramların... E, ...kullanımını... ...konvansiyonel kullanımını değiştirme bir politika biçimidir ee, ve e, politikanın kendisinin e, köklü olarak e, politika e, malum söylemeye gerek yok polisten geliyor poliden geliyor, çokluktan geliyor ama bizde her zaman e, politikanın Türkçe'deki karşılığı siyaset siyasetlisi biraz e, imha etmekle bağlantılı Hı. galiba. Siyasetin imhası diye bir durum yaşandı sanıyorum 12 Eylül ile birlikte. E, ve bu edebiyatta da izlenebiliyor. Ve e, edebiyat yönden baktığınızda da siya, e, Türk siyasi tarihi yönden baktığınızda bir dönüm noktasını işaret eder 12 Eylül. Ee, ve bugün e, yaşananlara baktığınızda 12 Eylül'ün e, fiilen ve fiilen devam ettiğini söyleyebilirsiniz e, dün akşam televizyonda bir e, şey e, habere denk geldim e, termik santralle ilgili halkı bilgilendirme halkın katılımı ile e, ilgili bir toplantı evet. düzenleniyor Tekirdağ'da e, ve halk içeriye alınmıyor Evet. Ve oradaki güvenlik görevlisi de uzaklaşın soruda sormayın. Gerekçesini sormayın evet, diyor. Evet. Budur. 12 Eylül Ruhu dediğimiz şey. Evet çok haklısın saydım. <gülüyor> Bu yani e, <gülüyor> dolayısıyla e, kamusal bir şey olmaktan çıkartılması, kamuyla e, ilgili e, e, bir şey olmaktan çıkartılması siyasetin ve bir kendinden menkul Sadece sadece iktidara ait bir şey olması hali e, gibi bir durum e, yaşanıyor. 12 Eylül'ün e, Türkiye'deki diğer darbelerden farkı doğrudan doğruya herhangi bir siyasi görüşü değil. E, örneğin 27 Mayıs Efendimşi şey Demokrat Parti'ye karşıdır. <gülüyor> 12 Mart işte sokaktaki teröre karşıdır. İşte parlamentoyu kapatmamıştır ama işte iktidarı değiştirmiştir. Hı hı. Parlamento, partiler üstü hükümet bilinimli filan bir şeydir. Ama siyaset mevcut olan bir şeydir. Her ikisinde de 27 Mayıs'ta da 12 Mart'ta da ama 12 Eylül doğrudan doğruya siyaset kurumunun kendisine karşı yapılmış olan bir darbedir. Evet. Ve bütün e, o 5 e, yıllık e, yani 80'den 85'ten 86'ya kadar olan süreçte e, hani o 5 bir yerde vaziyetinde e, şey e, Genel Evren ve şurekasının e, yurt gezilerinde ve işte e, konuşmalarında baktığınızda sürekli olarak Siyasetin e, bir tür e, öcüleştirilmesi. Yani e, sadece parlamento dışı siyaset e, değil. Siyasetin kendisinin kirli, e, sakat, e, çıkarcı, hı hı. E, çıkarcı, şahsi bilinçli olarak çıkar üzerinden ise bile aymazlıktan mazlıktan Afrikaya baya bir savaş şey alımlarında ee, Böyle böyle bir suçlanan bir şey. Hatta şunu hatırlıyorum yani şey e, demokrasiye ne zaman geçecek bilmiyorum filan gibi muhabbetler edildiğinde şey e, demişti. Yani siyasetçiler e, şey tencereyi pislettiler onu biz temiz e, temizliyoruz şimdi tekrar onlara mı teslim edelim filan gibi bir laf vardı. Hı hı. Şimdi e, 12 Eylül ee, siyaseti e, şey yaparken e, günah keçisi haline getirirken ve siya siyasetle ilgilenen herkesi yani sadece kurumları, siyasal aktörleri değil, herkesi e, e, bir suçlama e, noktasına e, getirirken burada temel hedefte e, bugünkü zihniyete geldiğinizde, bugün e, siyaset yapma biçimine baktığınızda siyasetli ...mevcut iktidara karşı olan herkesin şey haline gelmesidir. Evet. Ee, suçlu ya da zanlı ya da işte aymaz, kendini bilmez vesaire haline gelmesidir. Evet. Ee, bu 12 Eylül'ün söylemidir tamamen. Ee, edebiyatta <gülüyor> bu 12 Eylül ve 12 Mart romanları... ...hani tırnak içinde bunlar böyle bir roman, böyle bir edebiyat dönemi var ve... E, bunların siyasette nasıl e, bir karşılığı var? Yani mesela e, edebiyat seçtiği temayı nereden e, formüle ediyor? Yani e, neye bakar? E, edebiyatın e, kaynağı bütün sanatlarında hı. olduğu gibi hayatın kendisidir. Ama gündelik hayat... E, e, o hayata e, bir veçeden bir cepheden bakarsınız yaklaşırsınız hı. onu... Dönüştürürsünüz kendi dilinizle kendi malzemenizle, kendi e, araçlarınızla yani sanatın e, araçları, yöntemleri, dili yaklaşımı e, ile işlersiniz, dönüştürürsünüz. E, gündelik hayattan başka bir şey çıkartırsınız. Ona sanat ürünü diyoruz. Şimdi Türkiye'de e, bir belki çok eskiye gideceğim ama e, Türk romanının kurucu babası diye anılan, e, Hacı Evvel e, diye anılan, ilk öğretmen denilen e, Ahmet Mithat Efendi var. Hı hı. E, Ahmet Mithat Efendi e, der ki ben edebi hiçbir şey yazmadım der. Hı, hı. E, ...yani bu şey onları... ...recaiz adilere filan bıraktım... ...hani bu şey... ...servet-i finunculara filan bıraktım der... ...biraz küçümseyerek onları da... ...çünkü hı hı. işte yeni doğan bir çocuğa muz veremezsin... ...şey midesini bulandırır... ...vesaire filan der... Hı hı. ...asıl onu beslemem gereken şeylerle besledim... Hı hı. ...dolayısıyla... E, ...Ahmet Mithat Efendi'nin söylediği şey... ...yüzyıl tarihi e, ...yani 1870'lerden... ...1980'lere kadar olan... Geçerli edebiyat anlayışını söylüyor bize Evet ama yine kesin ee, bir, bir kamusal şey bir tarafı var Edebiyatın hmm. ee, bu Kamusal tarafı Aynı zamanda işte ideolojik diyebilirsiniz Aynı zamanda işte e, Siyasal olana kamusal olana e, Yazarın da ...doğrudan taraf olması... Hı -hı. ...yapıtını da bu eksen üzerine... ...kurması anlamına gelir. Son konuştuğumuz örneklere... ...baktığınız zaman da... ...12 Mart edebiyatını galiba bu... ...sürecin son halkası... ...olarak görebiliriz. Yani Hı -hı. E, yaşanan bir... ...toplumsal olgu var... ...yazar da bunun bir tarafı... Hı -hı. ...o... ...kendi olduğu yer ve... ...konumdan bakarak... Bu sürece ilişkin bir anlatım etni çıkartıyor bize. Hı -hı. Bununla ilgili bir yaklaşım koyuyor, bir bilinç koyuyor, Hı -hı. bir davranış koyuyor Hı -hı. ve bizimle okuyucuyla bunu paylaşıyor. Hı -hı. Aslında ya, e, sanatsal olduğu kadar e, düşünsel bir etki, e, ürün, roman, Hı -hı. edebiyat. İşte e, bunun kırılmasını şeyde görüyoruz, 12 Eylül... E, de görüyoruz. Yani bir 12 Mart edebiyatı diye bir kavram var. Belki hı hı. hani biraz böyle standartize ediyor. Hı hı. Baktığınız zaman bütün bu yapıtların yani 12 Mart e, romanı diye anılan ilk kalemde çıkacak 8-10 yapıta baktığınızda e, her biri birbirinden farklıdır. Ama bir ortak zemin olduğu söylenebilir. Bu ortak zemini 1987'de Pınar Kür e, bizim yaptığımız bir söyleşti çok net olarak ifade etmişti. Yani e, bu kitaplar e, ister o dönemde hapse düşmüş eylemciler ile yakın ilişki kurmuş kişilerin yazdıkları tanıklık romanları, ister o döneme eleştirel gözle bakan yazınsal kaygıları ön planda tutan romanlar olsun. 12 Mart olaylarına biz diyor yani biraz selecenlikle yaklaştık. 12 Mart. 12 Mart romanlarına. Hı hı. Ama 12 Eylül öyle değil. Onlara bir e, ilişki kuramadık onlara diyor. Çünkü sonuçta e, bir ortada şiddet var, cinayet var, e, ölümler e, var. E, yani bir tür şey. E, adli vaka, hı hı. öteki toplumsal vaka hı hı. gibi e, yaklaşılıyor. Bu 12 Mart romanına ilişkin genel yapıyı ifade et, e, edebilir. Ama e, romanın kendi şeyinin de, görüngesinin de 12 Eylül'e gelirken tü, e, tükenmekte olduğunu e, görebiliriz. Hı hı. E, bu nasıl tükeniyordu ona, ona gelmeden şeyi söyleyeyim. 12, Mart, e, 12 Eylül sonrasının romanlarına baktığınızda tüm öyle bu eylemciler... ...toplum adına, kamu adına... ...ya da bir özge... E, ...celikle... Hı hı. ...özveriyle... ...ya da bir amaçla... Hı hı. ...bir e, misyonla hareket eden değil... ...patolojik vakalar olarak karşımıza hı hı. çıkar. Birer zaaf anıtıdırlar... E, hı hı. ...bunlar. E, adeta... E, ...ölüm... ...onların kaçınılmaz rotasıdır. bilerek veya bilmeyerek. Hı hı. E, bu aslında... Tam da 12 Eylül'ü e, icra eden, gerçekleşen e, komuta heyetinin yaklaşımı. Hı hı. Bu komuta heyetinin yaklaşımı aynı zamanda diyelim ki o zaman işte e, işkence var, şu var, bu var. E, senin meslektaşın hı hı. adli tıpın da yaklaşımı hı -hı. Ee, işte e, hapishanelerdeki insanlara testler mesler filan e, yapılıyordu hı -hı. yani normal insanlar değil bunlar normal insanlar böyle şeyler yapmaz evet. e, gibi bir yaklaşım var Şemsi. ilginç olan şey hı -hı. edebiyatın Şem. da bu yaklaşım benimsemesidir peki sana şöyle bir soruyu e, bir metinler arasılık hı -hı. sorusu gibi hani e, hazırlamaya çalışayım şimdi aslında 12 Eylül'ün siyasi olarak biraz incelendiğinde, hani sen de katılır mısın bilmem, sadece diğer ondan önceki askeri darbelerden farklı da bir özelliği var. Sadece bir gelişmekte olan siyasi muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik değil. Şimdiye ondan önce oluşmuş siyasi yapıları da ...bence ortadan kaldırdı. Doğru. Neydi o? Diyelim ondan önce Demokrat Parti, Adalet Partisi iktidarlarını... ...hatta ondan önceki çok eski Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarını da... ...bir tür köylülüğün... ...oradaki temsiliyi hükümet olarak, iktidar olarak... ...köylülüğe dayanmış, ekonomi ve siyasanın... ...temsilcisi olan şeyler de yıktı. Yani onun yerine ondan sonra biraz... ...sen katılır mısın bilmem, ondan sonra... Ee, i̇şte Turgut Özal'la şimdiki bugünkü iktidarla devam eden biraz köy ve şehrin arasında gitmiş gelmiş bir e, popülasyonun bir e, sınıfsallığın aslında karmaşasını temsil eden yeni iktidarların da oluşmasına izin verdi ya. ...yani ondan önceki hükümet temsillerinin... ...siyasi temsillerinin bu köylülüğe dayanan... ...biliyorsun Süleyman Demirer... ...Çoban, Çoban Sürü hikayesi... ...ondan önce de hep böyle bir... ...Demokrat Parti'de de bir köylülüğe dayanan bir ilgiler vardı. Şimdi 12 Part... ...aslında döneminde... ...ve biraz 12 Eylül'e kadar gelen... ...Romanlar da... ...aslında köylülüğü yücelten... ...ya da köylülük ilişkilerini... ...köylülük ahlakını öne alan bir sürü... ...Romanlar yazdı. 12 Eylül'den sonra... Hakikaten senin dediğin gibi bu siyasetin lanetlenmesiyle sadece siyaseti lanetleyen e, iktidar, e, o, o zamanki e, 12 Eylül darbesini yapan junta e, değil. Belki edebiyatçılar da bilmeden e, romanlarında siyaseti ve politikayı hatta sinemada da vardı o işte... ...Sinan Çetin'in yaptığı şeyler vardı. Neydi garip bir film? Prenses, Prenses Prenses. O da hem siyaseti... ...yani bir aslında düşmanla bir tür özdeşim kurarak şeyler yaptı. Sen şunu söyleyebilir misin? 12 Eylül romanı, karşı çıkışını... ...12 Eylül'ü cuntasını yapan o iktidarların... ...yeniden temsil ettiği siyasaya imkan vermek için yıktığı... O Adalet Partisi mesela tamamen silinde biliyorsun işte. Anavatan Vatan Partisi ile yeni partiler hı hı. oluştu. Ona değişim, o değişime etki etmeyen CHP biliyorsun statik yerini hep koruyor. Onlar da aynı kökenden geliyor biliyorsun. Köylü ekten veya işte ee, şey Siyaset dışı. Kaldı. Evet. <gülüyor> evet. Ee, ne dersin? <gülüyor> yani 12 Eylül romanlı yazanlar da farkında olmadan siyaseti lanetledi mi acaba? Ee, öyle yani... E... İlginç bir şey e, şu anda söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Örneğin e, dünyada yani büyük ses getiren... E, ...ideolojilerin sonu... E, işte ...tarihin sonu e, gibi bir e, önerme e, tez... E, ...1980'lerin sonunda Fransız Fukuyama tarafından gel, hı hı. E, ifade edildi. E, 12... Eylül romanları bab babında anılan en e, ilginç yapıtlardan bir tanesi e, sudaki izdir. Evet. Sudaki iz tam da bu ideolojilerin e, hani bir ikame, bir zırh, e, kişisel zaafiyetlerin e, bir e, kamuflajı. Aslında böyle sen çok güzel bir konuya gireceksin. Sudaki yüze konuşacaksın. Bir küçücük müzik arası versek mi? Olur, Hem bize, olur. Peki, parlasam. olur. Hangi parçayı dinleyelim? Eee Zülfü Livaneli'den Şimdi Günlüğün... o örneğin 12 Eylül öncesinin ruhiyatını söyleyen bir şey. Yani hmm. günlerimiz tam da 1980'de yayınlanan, darbe öncesinde yayınlanan bir albüm. Hmm. Ve yok olan bir albüm. Bu 12 Eylül'e gelirkenki aydınların ve kamunun ruh halini söyleyen, yanlış bilmiyorsam... Tülay German'la German German birlikte Suçunu seslendirdikleri anladım. bir ara sörenin yağmuratsızın yağmuratsızın sözleridir. Oo, evet yağmuratsızın sözleri. Şeydir. Nihalatsızın oğlu. Nihal oğlu. Peki efendim günlerimiz parçasını dinliyoruz. başlarından 24.9 Açık Radyo dinleyicileri e, anlattaki hakikat programı devam ediyor. Efendim ben e, ilk girişte yaptığım konuşmayla ilgili bir uyarı aldım. E, sevgili Can Tonbil geldi dedi ki tutuklandılar dediniz. Evet e, Türk Tepleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri tutuklanmış durumda değiller. Göz altındalar. Hatamı düzeltiyorum efendim. E, Zeki biz şeyde kaldık. Sudaki izi konuşacaktık. Evet. ...devam edelim hani onu sen bağlantılar... Peki, ee, şimdi tam... E, ...bir kırılmayı... ...ifade eder aslında sudaki iz... ...çünkü birçok yönden... ...bir kere e, Türk romanı... ...hakikatçi bir romandır... ...anlattık hakikat e, programına da... Evet. E, ...gerçekliği... ...anlamaya ve anlatmaya... ...yöneliktir... ...burada e, bir kere bizim alışık olmadığımız... ...insanlar mesela paralı askerler... ...karşımıza çıkar ve işte bir şey şey neydi sek şapa giderler. Yani işte orada bir hani bizde en fazla pavyona gidilir. Dans söz seyredilir bilmem ne falan. Hayır burada böyle bir şov yapan şey cinsellik gösterisi yapan hı hı. zenci vesaire fantazileri olan sahneler bilmem ne falan karşımıza çıkar. Sanki böyle bir şey ...Hollywood filminden alınmış kareler gibidir. Ya da... E, ...hani böyle polisiye... ...tadı vardır. A, hani böyle ölümle... ...ölümün oyunlaşması... ...diyebileceğimiz şeyler e, vardır... ...vesaire filan. Asıl önemlisi... ...Türk romanında daha önce... ...hani tekil örneklerle... E, ...raslayabiliriz ama... ...politikayla cinselliğin... ...pornografik cinselliğin... Hı hı. ...şiddetle... ...hazın iç içe olduğu... E, ...paralı seksi dahil olmak üzere... Hı hı. E, ...ve hani... ...teammüden... ...birisinin canını yakmak diyebileceğimiz... Tabii. ...şey e, ve ona hakim... ...olmak diyebileceğimiz şeyinde... ...olduğu bir roman... ...ama... ...bu romanın özneleri... ...devrimci hareketten gelen özneler... ...yani amacını yitirmiş... Ama oradaki hmm. e, böyle işte polisiye e, işte e, ölümcül, savaş, silah, külah bilmem ne filan e, alışkanlığını ilişkisinde profesyonel paralı askerlikle sürdüren ama macera tarafı yüksek bir şekilde olan bakıyorsun ki bu adamların bütün meselesi şey o zamanki hikayeleri de yani e, örgütle bilmem neyle filan ilişkileri de e, meğersem zaten işte bu mevcut kişiliklerinin Hamfleje imiş. Şimdi bu doğrudan doğruya bir kimliğe sıfat diyelim ki değirmenci. Başka bir şeycide olabilir. Evet. Ama e, resmi siyasetin dışında kendisini siyasal özne olarak kurmuş olan insanlara yönelik ilk yekten karşı ve ya bunlar da yani şey kukla diyen, zaaf anıtı e, diyen işte e, bir şeyin yerine bir şeyi ikame edip o, kendisini göstermeye çalışan insanlar e, diyebileceğimiz yeni bir yaklaşım e, geliyor. Hı hı. E, bu e, yaklaşım tırnak içerisinde yeni ama değil. Evet. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam sudakiyiz 1985'tir e, yayını. Ama yani ideolojinin biraz önce fukuyamadan söz ettim. Hı hı. İdeoloji aslında işte insanların anlamsız bir şekilde kendilerini e, adadıkları bir şey idi. İşte bugün gelinen yerde de olması gereken yere geldi tarih. Dolayısıyla liberal e, ideoloji e, şeydir e, alternatifsizdir. Hı hı. E, ve tarihin, e, tarihte olması gereken yere gelmiştir. Bundan sonra Fukuyama'nın ifadesini söyleyelim. Hı hı. Felsefeye de, sanata da pek yer ve gerek olmayacaktır der. Bu son derece doğru. Ama dikkat ederseniz bizim edebiyatçılarımız, bu sudaki iz örneğini alalım veya başka örnekleri de alabiliriz. Ee, bu ilk dönem 12 Eylül romanları diyebileceğimiz 5-6 tane yapıt sayabiliriz. Hı hı. Birbirinden farklı tandanslardadır ama tam da bu ideolojilerin ölümünün altını çizer. Hmm. Dolayısıyla Fukuyama'ya biz öncelik yapmış olabiliriz. Ee, yani o hmm. e, siyasal tezini biz çoktan edebi düzlemde e, dillendirmiş oluyoruz. Örneğin e, 1980 sonrası romancılar diyebileceğimiz bir e, kuşak var. E, i̇lginç bir şekilde bir önceki kuşaktan yani... 12 Mart kuşağı diyelim hı hı. ya da 68 kuşağı diye anılan e, Firuza'nın e, romanının adıyla söylerseniz 47'ler 47 diye anlayacağımız e, kuşaktan gelen ve yine devrimci eylemlilik sürecinden gelen bir başka yazarı anabiliriz burada. E, Mehmet Eroğlu. Hı hı. E, Mehmet Eroğlu e, 1980 sonrasında edebiyat ortamına giren bir yazar. Hı hı. Ee, şansı yaver gitmemiş yani aslında e, 1979 e, milliyet roman ödülü kazanıyor Orhan Hı -hı. Pamuk'la beraber Hı -hı. E, karanlık ve aydınlık Orhan Pamuk'un e, Ceydet Bey ve Oğulları diye yayınlanan Hı -hı. romanın asıl yarışmaya katıldığı adı o öyle ee, mi? evet hmm. e, ışık hatırlamış. veya e, karanlık olabilir bilmiyorum ama bir siyah beyaz hikayesi var evet. kısaca <gülüyor> e, neyse e, onunla payla paylaşmış Milliyet roman ödülü Mehmet Eroğlu'nun Issızlığın Ortası" Hı. adlı romanı. O kaç yıl? 70... 1979. 1979. Ee, şey roman, romanın yazılışı e, şeye baktığınız zaman e, o, Mehmet Eroğlu'nun kitabın sonuna koymuş olduğu tarihe baktığınız zaman 1976-77 yıllarında yazılmış. Roman 76-77'de yazılmış. Ya, yaz, yazılmış yani. yarışmaya katılmış 79'da yani. işte birinci ödülü almış ama. O zaman yayınlanmadı bu kitap. Ee, Orhan Pamuk da dava açarak mahkeme kararıyla yayımlatmıştı Karacan yayınlarından. Yetince, şeyin öyle galiba ya. Ee, zata da 74'te mi, ne aldı? 1970 TRT Roman ödülünü kazanıyor o. Da o. Ee, maalesef işte ancak e, şey e, iki cilt olarak e, yayınlanıyor e, <gülüyor> ve kayboluyor 1971-72 <gülüyor> yıllarında. Yes. E, dönersek e, Mehmet Eroğlu bu biraz önce sudaki izde karşımıza çıkan e, asıl e, şeyini kimliğini kurmuş olduğu ideolojik e, kılıfın bir kılıf olduğu hı hı. E, ve e, birer e, ölüm arayıcısı acısı oldukları ve ...cinselliğin ve patolojik... ...bir vaka halinde hayatlarında... ...var olduğu... Hı hı. ...önermelerinin... ...ilk örneğini biz... E, Mehmet Eroğlu'nda görüyoruz... ...Ahmet Altan'dan çok önce... izden çok önce... Hı hı. E, ...işte söylediğimiz gibi ıssızlığın ortası... ...1976-77 yıllarında... Hı hı. E, ...yazılmış... Sonra onu Geç Kalmış Ölü izliyor. Sonra Yarım Kalan Yürüyüş izliyor. Adını e, Unutan Adam izliyor. 1989'a kadar dört tane roman var. 68 Kuşağı diye anılan e, kesimin anlatıldığı. Diyelim ki post 12 Mart romanları e, Hı -hı. diyebilirsiniz bunlara. Onlar biraz geç kalmış. E, ama işte bunlar tam da işte 12 Eylül sonrasındaki ya bu eylemci devrimci mevrimci e, diye anılan adamlar da aslında biraz şey e, sakat hı hı. E, adamlar e, yaklaşımının ilk örneğini e, orada e, görebiliyorsunuz ve e, kadınlar burada e, yani profesyonel kadın kavramını söyleyeyim ...sıradan işte e, arkadaşımız, eşimiz... ...dostumuz, sevgilimiz olan kadınlarla... E, ...yataktaki ilişkiye baktığınız zaman da... ...satın alınan kadın... ...gibidir... Hı -hı. ...veya onlar da hani öyle o hanım hanımcık... ...görüntülerinin içerisinde... ...ne içlerinde fettanlıklar taşımaktadırlar... ...gibi... Hı -hı. Hı -hı. ...cinselliğin bu formal tarafının... ...dışında bir bakış... Hı -hı. Ee, ...olarak... E, ...pornografiyle... ...yarışır vaziyette... Romana dahil olmasını e, görebiliriz e, şeyde e, hmm. bu dönem yapıtlarında. E, başka. Şeyin sonucu olabilir mi? Yani bir otokontrol olarak romancının kendinde e, siyaseti lanetlediği, lanetlemesinin bir sonucu mu? Bu hani cinsellik sınırlarını merak etme işte ne bileyim. Merak mıdır emin değilim ben. Ama, Çünkü bir e, şey bir şey yerini dolduruyor. Ama, ama şöyle söyleyelim. E, Merak demedim de işte. şö Şöyle bunu evet. başka bir düzlemde de izleyebiliriz. Ee, yani. Biraz sert oldu benim yorumum. E, ama, ama, hayır hı. düşünüyorum. Ee, şöyle. E, Playboy dergisi 1980 sonrasında Türkiye'de yayınlanmaya başladı. İşte yani ee, şeyin... Ondan öncesinde <gülüyor> var tabii ki yani. işte Hı. pazar dergisi var bilmem ne var. O KG adlandırılan falan. Gibi ama evet yani Hı. günde işte pornonun şey sıradanlaşması diyebileceğimiz bir şey. 19... Biraz üstten <gülüyor> ama. Ama 1980 sonrasında bir cinsellik patlaması yaşandı zaten. Siyaseti lanetlerken evet. yerine bir şey koyuyoruz. Bedenin Hı. çıplaklaşması diyebiliriz. Evet ama mesela bu romanda çok ontolojik bir incelemeye dahil olmadı. Ö, olmadı ama... Şöyle oldu olmasını, bir ö, ö, ö, ö, Ama yani, yani baktığımızda Hı. evet cinselliğin Kaçamak bir e, zaaf Güceltin. olarak ve işte haz ve şiddetle içe geçmesi Hı. diyebileceğimiz şeyin e, orada e, karşımıza çıktığını e, görürüz. E, bu, Burada din, din nasıl işliyor? İşleyiş orada yani sürece nasıl dahil oluyor din? Ben onu Eylül çok... Bastırmak da istedi güya ama. Şeyde bu ilk dönem yapıtlarında pek görmüyoruz onu. Hı. Ama evet. e, ilginç olan şey tabii ki. Yani e, 80'lerin sonlarında e, dini söylemin çok yeniden canlanışı e, olgusu var. E, öyle ki e, bastırlarının geri dönüşü diyebileceğinizi sizin tabirinizle e, söyleyeyim. Evet. 1960'ların kült romanlarının yeniden hayat bulduğunu söyleyebiliriz 80 sonrasında. Yani hı hı. E, Minyeli Abdullah evet. e, ya da Huzur Sokağı Şule Yüksel Şenler'in e, 1969'dur yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. E, bunların e, ölü kitapların e, Canlanması. canlanıp kitleselleşmesi hı hı. E, yazarlarında. da. ...aktörleşmesi... ...diyebileceğimiz Tabii. bir süreç... ...yaşanıyor. 12 Eylül'ün... ...belki yani bu patolojik... ...olarak algılanmasında... ...yazılmasında birkaç şey... ...söyleyebiliriz burada. Yani... ...işte... ...demin söylediğim gibi yani... Mehmet Eroğlu'nun kitapları... ...12 Eylül öncesi... ...dönemi almakla birlikte... 12 Eylül'e gelen haldeki insanların fotoğrafını çekiyor gibidir. Tabii. 68 kuşağının 68 sonrası hali, 12 Mart sonrası hali diyebilirsiniz bunlara. Hmm. E, keza Sudaki izde aynı e, öznelere bakar. E, bu ilk dönemde... E, ...başka örnekler var... ...bunların hepsinin ortak bir özelliğinden bahsedeceksek... ...bu süreci yani onu... konu ettikleri... ...konu ettikleri... E, ...kişilerin ve sürecin... ...tamamen dışından bakıyor olmalarıdır... ...evet... ...senin mü seçtiğin müziklere de yer... E, ...doğru dürüst bir hani... ...homojen bir dağıtım yapayım diye alfını kesiyorum ama Zeki... ...kusura bakma... ...ikinci müzik parçamız var... Cem Karaca, yarım porsiyon aydınlık hmm. onu da biraz dinleyelim olur mu? Tamam. Her zamanki köşenizde Her zamanki barınızın Önünüzde biz Dive, havuç ve bir eliniz çenenizde, Kaşınız hafifçe yukarıda Bakışlarınız ne kadar bilgiç Hiçbir şey üretemeden sadece eleştirirsiniz Siz anlarsınız tiyatrodan, müzikten Heykel, resim, edebiyat sorumalı sizden Ekmeğin fiyatını bilmezsiniz ama ekonomik politika Karılarınızı döverken siz ne kadar bilimselsiniz Günaydın değiniz, bol güneş ve deniz. Her şey bir harika, doğumcak yerli halkı beğenmediniz. Burada da orada da o aynı barlar, hep o aynı yarım porsiyon aydınlık. Aynı şehirler, aynı laflar, vallahi hiç değişmemişsiniz. Burada da orada da o aynı barlar, hep o aynı yarım borçun aydınlık. Aynı çehreler, aynı laflar, vallahi tamam. 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki Hakikat programı devam ediyor. Ben Ahmet Balat Coşkun, konuğum, akademisyen, yazar. Zeki Coşkun'la birlikteyiz. Efendim şimdi biz programı yaparken bir seyircimizden telefon, dinleyicimizden telefon geldi. Bize 12 Eylül döneminde biz film olmadığını söylemişiz. Onu düzeltelim. Yusuf Kurçenli'nin Çözülmeler adlı bir filmi var. Ben de hatırlıyorum Yusuf Bey'i bir dönem... ...filmler çekti. Zeki sen bunu hatırlıyorsun. E, böyle bir söz... ...kullandık mı doğrusu... E, olabilir değilim olabilir. ama... E, de recidim, ...baktığımızda hayır... E, ...sinemada e, hmm. da... ...epey... E, karşının olduğunu söyleyebiliriz. E, örneğin... E, ...bir... E, ...komedi... E, ...komedyen kimliğiyle ön planda olan... E, ...Zeki Alasya'nın e, yapmış olduğu... ...Dikenli Yol diye bir film vardır ki... Hı. ...çok dramatiktir... Evet, evet. ...12 Eylül, Eylül... ...şeydir... ...keza Zeki Öktem'in yönettiği... ...ses filmi var Tarık Akan'ın oynadığı... İşkencecisi'ni bulup... ...onu şey yapma. Eylül sonrası şeyi söyledi... ...Prenses'i söyledi... ...Sen Türklerini Söyle var... Zülfü Livaneli'nin iki, iki kuşağı... karşılaştırdığı kuşağı, yani yer, 27 Mayıs e, ve şey karşılığı e, 12 Eylül e, şeyi e, süreci Sis filmi e, var. Bir sürü örnek söylenebilir e, çözülmelerde dahil buna. E, sinemada belki yani e, şu e, 12 Eylül'e gelen şu yani senaryo düzeyinde evet, belki önemli meseleler olabilir değil buradaki. Aslında Oniki Eylül romanı bir türlü yazılamadığı şeyi vardı böyle bir ee, şehir ben... efsanesi. Ben ama şey de birlikteki soru sormuş olayım yani sen biraz daha bir parça seçtin. E bu parçayı niye seçtin bize? Onu, oradan... onu söyleyelim Hı -hı. Ee, şimdi. E... Ama şey de söyle şu Oniki Eylül romanı daha yazılamadı. Ee, şey var, çünkü ben de bir yazam olarak benim yakın dostlarım sen bir tane yaz falan deyince ben de pek yazamıyorum yani aslında öyle dönem hakim olmak falan. Ee, 12 Eylül bitmedi ki 12 Eylül'ün romanı yazılsın diye ne? bir e, klişe söyleyeyim. E, Hı -hı. Ama e, evet ben 12 Eylül'ün edebi anlamda henüz tüketilemediğini e, söyleyebiliriz. Hmm. çünkü hani romanın geleneksel şeyi var karakter tip falan gibi. Çok doğru bir eksenden şey. bakarak konu evet. bütünü Bitmedi, temsil evet. edecek bir şey ama 12 Eylül öyle bir cepheden bakarak anlatabileceğiniz temsil edebilecek hmm. bir olgu gibi hmm. gözükmüyor ve işte biraz önce söyledikken yani bugünkü yaşantı olgulara baktığınız zaman da 12 Eylül ruhiyatının ve zihniyetinin <gülüyor> devam etmekte olduğunu söylüyorum. Şimdi sen öyleyince bak ben içinde bulunduğu süreçten de hem de bir haber vermiş olayım kendimi de şeyle tanıtmak için. Şimdi ben Tavit ölümünü bir tür anlatan bir romanı tamamlamak üzereyim. Şimdi aslında bu tamamlandığında bir 12 Eylül romanı gibi olmuş olacak. Yani 12 Eylül hani sonuçlanmamış dediğinde sahiden kreşim olarak Hı -hı. aslında yazmış da oluyorsun. Çünkü sürecin kendisi hani onu nasıl yazacağım hani e, görecek okurlar belki ama bir taraftan hani onu ele alış tarzımla e, bir siyasi teması sürdürdüğümü de ben fark etmiş oldum. Sen i̇şte öyle deyince sahiden Hı -hı. o günü romanı belki hala o günü de anlatmış Hı -hı. olacak. Çünkü öyle e, trajediler var. E, bu ee, yarım porsiyon aydınlık e, şarkısına'nın e, nedenini de hemen burada söyleyeyim. Ee, siyasalın e, lanetlenmesi, hiçlenmesi diyebileceğimiz olgu sadece dönemin aktör, e, sokaktaki aktörleri, işte e, şiddete bulaşmış, ölüme bulaşmış e, genç eylemciler evet. e, üzerinden değil. Aydınlar üzerinden de çok fazlasıyla e, dillendirildi 12 Eylül e, sonrasında. E, erken 12 Eylül romanlarından birisi e, Adalet Ağol'un 3-5 kişisidir. Evet. 1984 yanlış hatırlamıyorsam. E, önemli bir e, romandır. Yani 1980 Haziran, Temmuz yanlış hatırlamıyorsam sıcak yazında e, geçer. Ve bir 3-5 saatlik bir romandır... E, ...olayın cereyan ettiği... ...Roman süresine bakarsanız... ...ve müthiş bir... ...yılgınlık vardır o işte... ...Aydınlar'da işte kendilerini... ...daha önce politik aktör olarak gören... ...insanlarda müthiş bir yılgınlık... ...ve çaresizlik vardır evet çünkü... ...romana adını veren 3-5 kişi... E, e, ...sözü... ...şuradan gelmektedir... ...her gün 3 ölü 5 yaralı... Hmm. ...gibi bir halle ...karşı karşıyasınız ve... E, ne olacak sorusu yani gelecek ufkunun yok olmasıdır aslında hmm. ee, buradaki durum. Ee, herkesin gündemindedir ne olacak? Tabii. Orada beklenen bir tek kişi var. İşine devam eden, rotası hiç şaşmayan hmm. ve gıpta edilen kişi Ferit Sakarya. Hmm. Bir iş adamı yeni tür bir aydın. Hı hı. Ya bu kendilerini nasıl aydın olarak görüyorlar diye geleneksel aydın diye adlandırdığımız kişilere Sadece çelik çomak oynar gibi aydın lafıyla oynuyorlar Kendilerini ya çok önemsiyorlar ya da çok ne yapacaklarını bilmiyorlar hiç diyorlar falan Dolayısıyla bir aydın eleştirisi vardır burada hı hı. Bunu farklı düzenlerde örneğin Orhan Pamuk'un Sessiz Ev romanında da görebiliriz ee, Darwin oğlu ailesi başı başına bir parodidir mesela size Hı -hı. ve kaynaklık eden ee, ta işte Osmanlı'nın son döneminden alıp 1980'e gelir o da 1980 yazıdır mesela Hı -hı. Ee, bu Adalet Hanım'ın Adalet Ağol'un ...dar zamanlar üçlemesi diye adlandırdığı... ...yani ölmeye yatmak... ...12 Eylül 12 Mart'ı... ...konu ettiği... ...bir düğün gecesi... ...ve bunu 1908, 12 Eylül'e taşıdığı... ...Hayır romanına baktığınızda... ...Hayır'da... ...Aysel... ...dereli şeyi incelemektedir... ...Aydın intiharlarını incelemektedir... Hmm. ...evet ideolojilerin ölümü eşittir... ...Aydınların ölümü olarak da karşımıza... ...çıkıyor... Hmm. ...burada... Ee, bu e, 1980'li yıllarda ama ilginç olan şey şu 12 e, ve e, şeyde e, şarkının söylemine baktığınız zaman da o da bir aydın yarım porsiyon aydınlık dediğinizde evet. e, Cem Karaca kendisine yönelik eleştirilere karşılık vermektedir filan gibi e, 1980'lerdeki e, söyleme eşlik etmektedir ama ilginç olan şey şu şunu kaçırıyoruz ...tam da 1984'te... ...1200 küsur imzalı... E, ...Aydınlar dilekçesi... E, ...ilk defa 12 Eylül'e... ...doğrudan doğruya... ...kamu alanında ...muhalefetin... E, ...şeyidir. Çok öğretim görevlisi nedir? 1204 sayılı yasal. 1402. 1402. Hmm. E, yani... <gülüyor> Muhalefetin eriştirilmesi gibi bir hmm. e, deneyimi de bugün e, çok gördüğümüz bir söylem bu. Hmm. E, deneyimi de 12 Eylül'le birlikte edindik biz. Evet. Bir son müzik parçamızı da şey yaptıktan sonra rahat rahat konuşmaya devam edelim, olur mu? E, Zeki Fikret kızı seçmiştin, ondan entelektüeli dinleyeceğiz. Efendim. Evet, aynı söylemin bir başka e, parodileştirme hali diyebiliriz. Dinliyoruz. dışlanmış dumanize bir davranışla dolarını faize bağlamış Global Villaaj dediğimiz şu küresel köyümüzde Çanakanten gibi etrafıyla engrasyon sağlamış. her şeyin artık yüzeysel gösteriş olduğu günümüzde gece yadıları uzun deliğine bakıp bakıp da bağlamış ku nevrozdur diyerek ve siozdan sırılarak çevre girlenmesini gerektükülenlerden bularak anlamsız geçen ömrünün sinirsel ip uçlarını önü dönüp dolaştırıp da silmeaja bağlayan ajitasyon depresyon salivasyon enflasyon gibi güncel sorunlarımızı kayyda değmez bularak değmez bu Efendim e, entelektüel parçasını dinledik şu kadarını söyleyeyim yani bana da bir hiciv e, olduğunu yani görüyorum gidip düşüneceğim hayatımı yeniden. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> 99 Açık Radyo'da Anlatı Hakikat programının sonlarına geliyorken bir üç beş e, altı yedi dakikamız var. Zeki bu karamsar hikayeler gündelik hayat falan e, acımasız bir şekilde bütün gücüyle. ...üstümüze geliyor. Peki iyi bir şey yok mu? Var. E, olmaz olur mu? E, bir kere e, bu aydın... E, ...intiharları... ...işte e, toplu intihar... ...bilmem ne vesaire filan filan gibi şeyler... E, ...Türkiye'nin gündemine... ...bir kere ontolojik olarak aydın... ...meselesini getirdi. Hı hı. Yani bu entelektüel şarkısı... E, ...aslında sokaktaki... ...dilin başka bir şekilde ifadesi. Çünkü e, örneğin... E, Aydın e, karşısında biraz böyle hani saygı e, duyulan e, kişiyken e, 12 Eylül sonrasının sokak diline baktığınızda entel diye bir kavram icat ettik. Tabii. Ortadan ikiye böldük bunu zaten. E, bu imha <gülüyor> sürecini orada e, yaptık ama ontolojik olarak böyle bir şey karşımıza çıktı. Bu <gülüyor> Beğenelim beğenmeyelim ama... E, ...gündeme alınması anlamında... ...örneğin... E, ...Oğuz Atay'ın... E, ...tutunamayanlarının... ...reenkarni olması... ...12 Eylül sonrası dönemde ...tam da işte bu boşlukta, bu... ...hiçleşme sürecinde... Yenide, e, ...keşfedilmesi, bazen kültleşmesi... ...vesaire... ...tam hmm. da bu... ...aydın Güzel diye şey. adlandırdığımız... ...ya da işte kendinden menkul aydının... Hmm. ...trajedisinin... E, Temat başladığı ve sorgulandığı biraz parodiyle, hicivle, Hı -hı. ironiyle Hı -hı. yani dramatik olana biraz da aramıza mesafe koyarak ve eleştirelliği Hı -hı. ille de e, e, ağlama, sızlama ya da işte yerinme ya da öfkeden e, öte biraz işimizi sıkarak büyük altında gülerek yapabileceğimizi gösteren bir şeydir. E, erken bir yapıttır e, bunun e, 80 sonrasına çok büyük etkisi olduğunu. Görebiliriz. Hı hı. Tutunamayanların aynasından bakılmaya başlandı 80 hı hı. sonrası dünyaya. Bunun başka bir dilini, yeni bir dil kurma yani kendisinden önceki romandan tamamen farklı bir dille kendisini ifade etme örneğini yine 1980 sonrasının tırnak içerisinde genç yazarı, 80 sonrası yazarı diyebiliriz. Latife Tekin'de görüyoruz. Ya. Yani dilin tamamen değişmesi evlendir. Hakikat'e bakışın da tamamen değişmesi. Evet, ben e, Latife Tekin'in e, sevgili Arsız Ölüm ile hı hı. E, Berci Kristin ile gece e, ya da e, Gece Dersleri e, arasında e, bir süreklilik görüyorum. Hı hı. Latife Tekinden yeni romanlar geliyor. Evet. Bak, bu arada müjde e, vereyim. Evet, öyle mi? Tabii. E, bu e, Gece Dersleri de sudaki iz gibi. Yayınlandığı döneminde büyük ka şeylere karşı reflekslere yol açmıştır. Bulunduğu cena içinden e, ciddi evet, eleştirilir. Evet abi. yani ama bugün biraz önce hmm. programın başından beri söylediğimiz siyaset kurumunun lanetlenmesi diye, diye adlandırdığımız e, söylemin tamamen dışındadır. Oraya indirgememek gerekir e, evet. Latife Tekin'in e, gece derslerini. Tam tersine ee, bu, bu şeyin e, o dönemin muhalefetinin içerisindeki muha örgütsel iktidarın. Hı hı. bir e, parodileştirilmesi ironik bir şey olarak ele, eleştirisidir. E, Buyurun. E, şimdi bu Latvetekin gece derslerini biz onunla bir programda konuşmuştuk. Şöyle buluyorum ben o kitabı. Yani solun şöyle bir problemi vardı. Sol pratiğin. Solun değil mi? De, düşünsel olarak solun düşünsel problemlerini sosyologlara ve maksa ediyorum diyorum. Solun pratik olarak şöyle bir pro, problemini aslında gündeme getirdi. Sol insanın ontoloji yani insanın kendi kökeniyle ilgili, kendi hikayesiyle ilgili, kendi aile yapısıyla temasları ile ilgili şeyini de koparmıştı. Sol pratik, insanın kendi geçmişiyle kendisi, kendi pratiği arasında aslında böyle bir girdi, o teması yeniden kuraran, hatta sol figürün sol pratikle temasını barıştıran, iyileştiren bir romanı Evet. Yani ona öyle evet, bakmak evet, evet. lazım. Evet onun için işte ben evet. yani biraz önce söylediklerimizden tamamen ya. farklı yere konulması gerektiğini söylememin nedeni bu. Çünkü dediğini, o bir bu. anneye dönüş romanıdır aslında bir. Anneyle yeniden buluşma ee, romanı da bir taraftan. İşte bir 12 Eylül sonrasının genel söyleminde Hı. zaten bir yani ya kaybedilmiş ev var ya da eve dönüş arayışı var. Evet. Bu, bu iyileştirici bir şey galiba. olarak söyleyebiliriz. Şu, son olarak şunu söyleyeyim ben yani bir ...tem bir şeyden söz etmiyoruz. Hı hı. Ee, i̇lle de... ...her şeyi mezara gömmemiz gerekmiyor. Hı hı. Ee, bütün bu... E, ...lanetleme söyleminin içerisinden... E, ...bir... E, ...yeni e, dilin... ...doğabilme e, o potansiyelini de... ...gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Zeki Ayağına sağlık Daha program yaparız Ben buna eminim Sen de beni kırmıyorsun Arkadaşım olduğun için Efendim önümüzdeki hafta görüşmek üzere Herkese Allah'a Anlatıdaki hakikat Akademisyenler, sanatçılar, sanatkarlarla metinler arası sohbetler Hazırlayan ve sunan Ahmet Balat Coşkun